Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Servet İnandı ile birlikte Flaner Books ya da Flaner Yayınları diyebilir miyiz? <gülüyor> Bilmiyorum, onu konuşacağız. Evet, Flaner Books diyebilir miyiz Servet Bey? Evet, Flaner Books diyebilirim. Evet, Flaner Books'u konuşuyoruz. Servet Bey, Flaner Books'un yayın yönetmeni. E, bu yayınevi 2012 yılında kurulmuş ve grafik roman e, basan bir yayın evi. E, nasıl kuruldu Servet Bey, Planör? E, planör 2012'de kuruldu. E, biz tabii farklı bir e, çizgi roman türü olarak grafik roman kitapla oluşmaya karar verdik. Aslında o dönemde genel temayi onlar değildi. Yani grafik romanlar değildi. E, Çünkü grafik zamanlar türü olarak çizgi romanda e, bazı özellikleriyle ayrılan bir kit. Yani çizgi romandan bağımsız diyemeyiz ama kendi formunu oluşturmuş belli özellikleri var. ve i̇şte nedir bunlar? İşte her kitabın kendi özgün tekniği olması, her çizgilerin kendi anlatımında olması, kitabın edebi yönü olması, e, edisyon olarak farklı malzemelerle oluşması. E, derken işte ilk işte olarak gene Keşk biografisiyle başlamıştık bugün de tekrardan şu anda 50. kitabımıza ulaştık e, bu tip bağımsız bir yayınım olarak e, yayıncıları sürdürmeye devam ediyoruz peki neden sadece grafik roman basıyorsunuz bunun belirli bir sebebi var mı yani nedir ya, Niye yani aslında filanın komik olarak biz başladık e, en başından e, ama e, şimdi Edebiyat dünyasında çok kıymetli şeyler var. Yani tamamen çizgi roman ya hani, da resimlerle anlatılamayan ama e, çok kıymetli eserler var. Yani günün birinde aslında e, farklı şeyler de yayınlamak istiyoruz. Aslında bazı kitaplarımız tamamen çizgi roman sayılmayabilir. Mesela, en son bir art book yayınladık e, Dolayısıyla hani, farklı kanallarda güzel yayınlarla, yayınlarla e, buluşmuşuz. Onları da hayata geçirmek için hani o komik. Bunlarımdan çıkıp planor buksu olmayı tercih ettik. Belki ileride bir hata yayınlamayı düşünebiliriz. Bu yüzden planor oldu. Peki Türkiye'deki son e, kağıt sıkıntısı ve e, yükselen döviz fiyatlarıyla birlikte bu şekilde bir yayıncılık, yani normal bir yayıncılık yapmak da zorlaştı. Bu durum planörü nasıl etkiledi sizi? Yani ne düşünüyorsunuz? Yani ne, ne yazık ki bizim butik... E, sermayedar olmayan ney daha da etkiliyor. Ama e, yani benim mesela yıllarca oluşan tecrübemle gördüğüm şey bazı satış pozisyonları bulmak, bazı ticari formlar geliştirir. Yani planör e, 12 yıldır aslında çok bir e, özel bir etki yapmaya çalışıyor ve bir koleksiyonel şehre oluşmaya başladı. E, bazı kitapların e, tamamını mesela birlikte lütbe basıyordu. Özel ilişki yani ziyaret etken koleksiyon meselesine dönüştürüyoruz. Bunlarla en azından bir temel masrafları çıkarabiliyoruz. Yani hepsinde olmasa bile bazı bazı kipaplarda böyle bir yol bulduk. Ama genel olarak yayıncılığı sürdürmek, üretmek... E, hele ki bütün ödemelerini, yani kelesini, matlağı, maliyetini... Yani dövdüğünüzü ödediğinizi düşünmüştünüz. Sonra e, peşin ödediğinizi düşünmüştünüz. E, uzun madralarda satılan bir ürünü hayata geçirip e, sağlıklı iş sürdürebilir bir hale getirmek oldukça güç. güç. E, o biraz, biraz gönüllülük gibi gidiyor. Biraz keyfe keder gidiyor. E, biraz sevgimizden kaynaklanırım. Bir şekilde yol bulmaya çalışıyoruz ama gerçekten hiç kolay değil. Peki bu koleksiyon kitap nedir? Koleksiyon kitaptan kastınız nedir? Yani sınırlı sayıda ne tür kitapları basıyorsunuz? Yani biz Bunlara biz nasıl ulaşılıyor? Yani şöyle yapıyoruz. Biz de değil gibi aslında kısa devre bir yayın edeyiz. Butik işler yapıyoruz ama e, kendimizle bir tepki yapmaya çalışıyoruz. E, şimdi hani grafik romanın özelliklerinden bahsederken hani edisyon olarak da farklılıklarından bahsediyorum. Ee, şimdi kimi kitapları iki edisyonu basıyoruz. Mesela bir tanesi daha özel kağıtlarda, daha fazla ebatlarda, i̇şte içinde farklı e, materyallerin bulunduğu, belki işte fml'e poster elektrici, ya da çizimden mızalı filmler olan, sınırlı e, sayıda ürettiğimiz şeyler oluyor. Tabii ki e, bunun fiyatı biraz daha yüksek oluyor. Belki numaralandırılıyor gibi şeyler. E, koleksiyon değerleri taşıyan. Seçilen... Özellikleri oluyor. Ama bunu yaparken yanında da standart bir edisyon yapıyoruz. Yani birimi e, koleksiyon mesleğini e, atıyorum, 11imi e, satıyorsak, yani standart edisyon iki birimi satıyoruz. Yani insanlar hani koleksiyon yapmayan insanlar da bu kitapla bugütsin diye e, daha mal fiyatlarla, yani standart bir kitap olabileceği fiyatlarla e, okuyabilsin diye standart edisyonlarını da üretiyoruz. Ama e, bir yandan dediğim gibi ticarelik form, form olarak hem de bazı işlerin gerçekten çok daha özel bulunması şeklinde hani koleksiyon edisyonları da yapıyoruz. Aslında gönül ki ki yani benim yanımdan geçen tamamı koleksiyon edisyon olsun. Yani bütün edisyonu aynı şekilde yapalım. Ama işte ne yazık yani sizin daha önce bahsettiğiniz gibi e, ülkemizden üretim maliyetleri ve yayıncılık sorunları e, bunlar çok mani oluyor bunlar. Evet, Öste, bir... Kalbimden geçen tamamını böyle en iyi malzemelerle bir kitabın alabileceği en güzel form içinde yayınlamak. Ama ne yazık ki işte hani çok müsaade ettim. Evet bir ara verelim Servet Bey, ne çalalım, bugün ne istersiniz? Vallahi ne çalalım, John Klein'dan Halloween'de bir çalalım. Peki. Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve Güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Servet İnandıyla birlikte Planör Books, Fienor Yayınları'na konuşmaya devam ediyoruz. programımızın ilk kısmında grafik roman basan, şimdilik sadece grafik roman basan eee Books'un kurulmasından ve grafik roman yayıncılığından bahsettik. En sonunda eee Fienor Books'un koleksiyon kitaplarından bahsetmiştik şimdi şey merak ediyorum bu e, yani maliyeti yüksek e, ve e, limitli sayıda basılan bu kitapların mesela her seferinde e, karşılığı bulunuyor mu okur nezdinde yani hepsini satabiliyor musunuz mesela böyle bir ilgi var mı şöyle tarif edin e, filan tabi ki işte 13. yüzyılda basılıyor beri hatta 13. yüzyılda geldi basmıyor yani standart bir olarak bakıyoruz ama yani onun koleksiyon esnesi olan kitaplar, koleksiyon esnesi olarak üretildi. Ha bizden sonra yayın hakları bizden çıkıp, başka bir yayın evi kitabı alıp yayınlar yapar bilemem. Ama yani planlar bu anlamda okurun güvenini kazanmış bir yayın evi. Ya ee, açıkçası dediğim gibi ben e, hani yayıncısıdaki zaman sorun bana kalırsa, e, hani işin maliyeti, okurama, kurulaşması değil, hani işin tekniğinden hiç bahsedemiyoruz. Yani niye şimdi romans? Çin roman ne ifade ediyor? Yani bunları konuşmuyoruz. Ne yazık yani, e, yayın dünyasında aslında herkesin saman sorunu, maliyetler, e, işte işin üretilmesi, pazarlanması. Yani açıkçası hani bunlar evet, yani işin sürdürülebilirliği açısından ciddi zorluklar yarattı da. Hani bana kalırsa mesela yayın dünyasında hani e, niye Çin roman, niye grafik roman? Cevabı aslında bence şeydi yani. Sonuçta içinde hem edebiyatla hem resim hem edebiyatla resim bulunduran iki disiplini bulunduran bir şey bana türlü yani e, içinde çok mu şeyler var yani bunun tarihi kültürel yani sosyolojik olarak en güçlü bir yerler var e, içerdiği konular var e, işte bence bu, bu açık olan mesela e, bir şeyler yorumlanması gerekiyor ama sevaydım ne yazık ki yani bütün bu e, maliyetlerle beraber İşin ticari boyutunda e, hep dolaşıyoruz. Yani bu da bizim için de tam bir kap olmaya başlıyor. Evet dediğiniz gibi neden grafik roman sorusu üzerinde durmak? Maalesef Türkiye gibi ülkelerde her zaman sadece sanat ve edebiyat birlikteliğini değil, maliyetle, maliyet meselesini de beraberinde getiriyor ama evet mesela Türkiye'de e, gerçekten bir grafik roman okuru var mı? Böyle bir kültürden bahsetmek mümkün mü? Ne dersiniz? Yayın evi olarak siz okur nezdinde bunun karşılığını görebiliyor musunuz? Yani e, Yunanların bir sözü var. E, Kaşı denen suyun devamlılığıdır. Yani ben de ona inanıyorum. Eğer açıkçası, hani bir konuda kararlılıkla sürdürsen ve işin aslında öznesinden bahsederken insanlar ikna oluyor. Yani belli şablonlarla hepimiz hayatta yaşıyoruz bazen. Yani çizgi roman hani küçükken okunacak, büyümeyince terk edebilecek bir şeymiş diyoruz. Genelde böyle bir temayil var. İşte az önce bahsettim ya. Hani hem edebiyat var hem resim var. Ama insanlar... Mesela bütün Bunun idrakinde bile. Böyle, ne yazık keyif mi? İnsanlar bile mutluğa düşüyor. Bir şekilde bunu insanlara e, anlatıp, anlatmayı başarırsan, insanlar ikna oluyorlar, bir şans veriyor. Aslında şans verdikten sonra da çoğu insan, bir şekilde refik romanlarla ilgili bir e, yakınlık etmeye başlıyor. Yani benim gözlemim bu enerji. Ee, tabii ilk baştaki e, okul sayısıyla şimdiki arasında ciddi fark var. Yani, bir de artık dünya daha görsel çıkma döndüğü için... E, ...sanırım biraz daha fazla yer buluyor. Böyle bir kültür oluşmaya başlıyor. Tabii bunun için aslında biz plan olarak çok da emek verdik. Yani e, yayınladığımız bir eseri, bir kitabı... ...sadece böyle kitap olarak değil, onunla ilgili işte sergiler, e, lansmanlar konserler, onun e, düzenleyerek de yaptığımız yapını içer, şey. anlık hani, konuklara, diğer disiplinlere de eee nelerle buluşmalar için. Halbuki de yani, dolayısıyla, yani ilk yayınladığımız kitabı e, işte meşhurlardan biri televizyon programında gösterdi. Gerçekten biraz hareket oldu kitapta. Ama sonra fark ettik ki bu gelen konuklar bu kültüre haiz olmadıkları için sadece popüler bir şey olarak gördüler ve aldılar ve bir sonra Refik roman almadılar. Ee, Son anladığım için gerçekten bunun kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Yani Dolayısıyla bunu nasıl yapabilirdik? İşte planladık işte 2013'te bir çimdin roman akıda çıkıldı. Hatta oradan e, bazı çizerler yetiştirdik, şu anda kitapları yayınlandık. Ee, dediğim gibi convention'lar yaptık, workshop'lar yaptık. Ee, bir şekilde yayınladığımız kitaplarla ilgili gösterimler, sergiler yaptık. Zamanla daha da şey olmaya başladığını görüyorum. Hani, e, okurunun, yani okurunun aslında grafik roman oturumunun oluştuğunu görmeye gördüm. Yani bence emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Böyle bir kültür oluşuyor yavaş yavaş. Evet, dediğiniz gibi çünkü sizin yaptığınız grafik roman yayıncılığı, hani bildiğimiz e, ne diyelim işte komik books yayıncılarından bayağı farklı. Son derece nitelikli eserler ve iyi edebiyat ürünleri var e, koleksiyonunuzda. Biraz onlardan da bahsedelim mi? Neler var? Elbette. Ee, ben tabii bu grafik roman kitapları e, oluşturmaya karar verdiğimde Türkiye'de grafik roman yayınlanmıyor açıkçası. Bizimle beraber e, bir iki yayın daha daha Tamam bir birkaç şey denedi ama onlar o kitapları oluşturmadılar. Ben tabi kararlılıkla e, grafik roman yayınlamayı sürdürdüm. E, ama işte dediğim gibi o dönemde dünyadaki böyle önemli grafik romanlar neydi? Hiç bir sen ilgisi olmadığı için ben e, çok atıl bir alandı. E, çok iyi kitapları o zaman alabilmiştim. Yani bunların içinde Craig Thompson Habibisi var ben yayınladığım. Yani çok görkemli bir eser. E, Alan Moore'un e, From Hell vardı. Cehennemden yani. İşte Charles Burns'un Kara Deliklerdir, Black Hole. Ee, onun dışında da bir Camp Stablar yayınladık, ee, Freaks yayınladık. Ee, yani çok kültürel değerleri de var bunlar. Mesela e, daha çok etkilemiş biri Robert Shaw. Mister Ned yayınladık. İşte ardından Kapkap yayınlamıştık? Kaplar diyorlar bilirsiniz Ya bunların her birinin hem Anlatı olarak hem çizgisel olarak, teknik açıdan çok farklı özellikleri ve değerleri var. Yani hepsi aslında bu grafik romançı için de temel e, dinamikleri belirleyen şeyler, işler. E, biz mesela bu işi yaptıktan sonra, yani böyle düzenli bir grafik roman kitaplar oluşturan sonra bazı yayıncılar da mesela tamamen grafik romançı yayınlamaya başladılar. Yani bunu da çok e, hakkını vererek de yapıyorlar. E, bu da benim hoşuma gidiyor. Eski. Yani. Bir kültürü yola e, yolu hani tek başıma, tek yüze yapmak değildi. Yani. insanlar da buna kıymet verip bunu yayınmaya çalışıyorsa, dolayısıyla daha çok insana ulaşmaya başlıyorsunuz. Varsınız dediğim gibi o kültür böyle oluşuyor. E şu anda hani beraber yine böyle grafik ve yapan çok da e, kıymetli yayınları var. Evet, bayağı yaygınlaştı, haklısınız. Ee, bir de... Türkiye'den de, Türkiye'li Türk özerlerden de kitaplarınız var. Onlardan da bahsedelim mi biraz? Elbette. Ya aslında işte bunun en hırsı oluştu biraz. Biz e, pandemi de aslında aklıma şöyle bir fikir geldi. Türkiye'de hani e, Cumhuriyet'in başından beri e, çingiroman yapılıyor aslında. Yani konular değişse de, türler değişse de çingiroman yapılıyor ve aslında ben Halihazırda işte e, üretmişler, yayınlanmış ama öyle bir kenarda duruyor. Aklıma şu geldi, tabii ki ya, bir, e, niye kendi kitaplarımızı dünyadaki yayıncılarla paylaşmalıyız diye. E, hani bir nevi ajan gibi çalışmalı düşünüyoruz. E, Birçok kişilerle de kontak e, Zaten çoğu da arkadaşım olduğu için çalışacak baktı bir işe. Şimdi aslında böyle bir altyapı kurmaya çalışıyorum. Şimdi biz e, yerli bir ziyat, Hakan Halcan Yıldayın yazdığı Kanadis Kanadis bir kitabımızda e, Emre Orhan için e, Elif Muçat'ın en son şey yayınladığı Aşık Sevgi şey diye bir kitap geldi. Temmuz keda hani bizim mahiyetimizle çok e, iş üretilmiyor. Dolayısıyla e, hani bu, bu daha çok üretilmeye başlarsa daha çok çalışmalıyız insanlar ama. Hala burada işte e, bu kitapları bütün dünyayla paylaşmayı planlıyoruz. Yani birkaç kitabımız daha var. onlar mutfaktan çok bahsedemeyiz. E, bizim hani yerli işlerimize dönersek, e, yani bizim için onlar çok kıymetli. Hem yerli olması açısından, hem de içerik açısından. E, dediğim gibi hani bir kitabı yayınlarken aslında onun hem ödevi gücüne. Emre'in işte teknik özelliklerinden, ee, felsefesine Yani birçok şeye dikkat ediyoruz yani bunu yaparken eski bu kitaplarda tamamen e, bu bahsettiğim bütün değerli unsurları içeri. O yüzden Planör kitaplarındalar. İyi ki de varlar. Evet, e, çok güzel kitaplar yayınlıyor gerçekten. Planör... E... Çok e, size müteşekkiriz bu kitaplar için umarız e, bu yıllarda ederim. devam eder. E, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Sizin. E, Rica <gülüyor> sizin bitirirken eklemek istediğiniz şeyler varsa buyurun bitirelim. Ya e, aslında bu konuyla ilgili böyle genel başlıklardan bahsettik. Değil mi? Hani, e, bu çok kıymetli bir şey. Yani e, dedim içinde iki tane disiplin bulunuyor. Hani bir şey değerlendirirken bence hani, hani diğer disiplinlerde olduğu gibi işte beğenip beğenmediğini söyleyebiliriz. Yani bence insanlar grafik omanlara şans var, hayatlarında güzel bir yer tucundan eniş. Bence de kesinlikle çok haklısınız. Tekrar teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Sağ olun görüşmek üzere.